Televizyon ve radyodaki imama uyup namaz kılınabilir mi? Televizyon ve radyoda zaman zaman şahit olduğumuz, mesela Mekke'de namaz kıldırılmakta, e, Hoca Efendi bir huşu ile cemaate bu ibadeti yerine getirmektedir. Mesela e, Mescide i Nebevi'den nakiller var, mescidi haramdan namaz aynen canlı olarak yayınlanıyor. Biz bulunduğumuz odada bu cemaate uysak, bu cemaatle namaz kılmış olur muyuz? diye bize sık sık sorular gelmektedir. Vereceğimiz cevap elbette caiz olmaz. Gerekçemiz nedir? Cemaatle namaz kılmanın bir takım şartları vardır. Bunlardan bir tanesi de namaz kılınan mekanın hükmen yahut hakikaten bir olması icap etmektedir. Yani caminin içi ve avlusu hakikaten bir mekandır. Cami avlusu dışında cemaate uymanız için arada safların olması icap etmektedir. Dolayısıyla de kılınan namaz veya Mescid-i Nebevi'de kılınan namazla sizin aranızda binlerce belki kilometre var. Zaten mekan birlikteliği de söz konusu değil. Dolayısıyla Kâbe'de kılınan namaza uyarak yahut Mescid-i Nebevi'de kılınan namaza, imama uyarak namaz kılmak elbette sahih olmaz. Böylece bir cemaatle namaz kılma hadisesi de söz konusu değildir.